1033 numaralı konu, iman kuvveti hakkında sahabilerin söyledikleri, Abdullah bin Ömer'e, Hz. Peygamberin sahabileri gülerler miydi, diye soruldu, evet gülerlerdi, ama onların kalbilerindeki imanları dağlardan daha büyüktü, cevabını verdi, Ammar bin Yasir müşriklere esir düşmüştü, onlar, Ammar'a ilahlarını övmediği takdirde kendisini öldüreceklerini söylediler. Ammar da canını kurtarabilmek için kalben inanmadığı halde onların istediklerini yerine getirdi. Bu olay üzerine Hazreti Peygamber ona, ey Ammar, o sırada kalbini nasıl buluyordun, diye sordular. O da, ey Allah'ın Rasulü, onların isteklerini yerine getirdiğim sırada kalbim imanla doluydu, cevabını verdi.